Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> Ölçü ve tartıda hile yapanların vay haline <gülüyor> Onlar ki insanlardan ölçerek bir şey aldıkları zaman Tam alırlar. <gülüyor> Fakat onlara bir şey vermek üzere ölçtükleri veya onlara tarttıkları zaman eksik verirler. <gülüyor> Onlar gerçekten kendilerinin dehşeti pek büyük bir gün için Yeniden diriltilecek kimseler Olduklarını sanmıyorlar mı <gülüyor> O gün insanlar Alemlerin Rabbine hesap vermek için Kabirlerinden kalkacaklardır Hayır Hile yapmayın Ahiretten gaflet etmeyin Çünkü günahkarların Amel defteri elbette siccindedir. Artık siccinin ne olduğunu sana ne bildirdi. O içinde isyankarların amelleri yazılmış olan bir kitaptır. Yalanlayanların o gün vay haline. bi <gülüyor> Onlar ki hesap gününü yalanlarlar. bihi <gülüyor> Halbuki onu her haddi aşan. Günaha düşkün kimseden başkası yalanlamaz. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman evvelkilerin masalları der. Hayır. Bilakis kazanmakta oldukları şeyler, günahlar ...kalplerinin üzerine pas bağlamıştır. Hayır, şüphesiz onlar... ...o gün Rablerinden gerçekten perdelenmiş olan kimselerdir. Onu göremezler. Sonra muhakkak ki onlar... ...elbet cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara... ...işte kendisini yalanlamakta olduğunuz... ...azap budur denilecektir. Hayır. Şüphe yok ki ebrarın... ...özü sözü tertemiz... ...hayırlı insanların... Amel defteri elbette illiyyindedir. <gülüyor> Artık illiyyinin ne olduğunu sana ne bildirdi? <gülüyor> o, içinde salih insanların amelleri yazılmış, pek şerefli ve müjdeli bir kitaptır. <gülüyor> Mukarrabin denilen Allah'a yakın kılınmış melekler ona şahit olur. <gülüyor> Muhakkak ki ebrar, içi dışı bir olan salih kullar elbette cennette nimet içindedirler. <gülüyor> Tahtlar üzerinde kendilerine verilen nimetleri seyrederler. Yüzlerinde nimetlenmiş olmanın sevinç ve pırıltısını tanırsın. Onlara Cennete mahsus, sarhoş etmeyen, mühürlü, halis bir şaraptan içirilir. ve Ki onun kokusu misktir. İçtikten sonra misk kokusu gelir. İşte yarışarak rağbet gösterenler o halde ancak bunda yarışsınlar. min ve onun o halis şarabın katkısı teslimdendir. O teslim ise cennette bir pınardır. Ondan Allah'a yakın kılanlar içer. Şüphesiz ki o suç işleyen kafirler bir kısım iman edenlere dünyada iken gülerlerdi <gülüyor> ve onların yanlarından geçtiklerinde alay ederek birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı Ailelerine döndükleri zamanda onlarla alay etmekten zevk duyan kimseler olarak dönerlerdi. Ve onları gördüklerinde şüphesiz bunlar Gerçekten sapıtmış kimseler derlerdi. <gülüyor> Halbuki o kafirler onların üzerine muhafızlar olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de iman edenler kafirlere gülerler. ...tahtlar üzerinde seyredeceklerdir. <gülüyor> Kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Elbette buldular.